Efendim bir ifadenizde Müslümanlar imanlarıyla ve dualarıyla bütün problemlerin üstesinden gelirler buyuruyorsunuz. Bunu izah eder misiniz? Evet kim olursa olsun yani problemsiz insan olmaz. Mutlaka her insanın belli ölçüde problemi vardır. Ancak Allah'a gerçekten gönül vermiş iman kahramanları diyeyim ben istikamet kahramanları. İmanı İslam'ı tabiatlarının derinlikleri haline getirmiş insanlar, bunlar ona yenik düşecekleri problemler olmaz. Kalıcı, mütemadi problemler olmaz bunların. Yoksa onlar da belli problemlerle karşılaşabilirler. Hayatla alakalı problem değil yani. Doğrudan doğruya inanç alemleriyle alakalı, İslam niyeti yaşamalarıyla alakalı belli problemler olabilir. Fakat o Mustafeyn-il diyeceğimiz, o seçkinlere bu ya arız olur ya olmaz yani. Hatta bazılarına düşünürken biz onlar için vaki ve varid olduğumuz lazasına girmemeliyiz. Saygı sınırlarını zorlamış oluruz. Yani Efendimiz de bir beşerdir, muhtezayi beşeriyet onda da olur. Hayır o meselenin tafsinine girmeyelim arkadaş yani. Bu mesele öyle bir şey olur mu olmaz mı? Allah da onun arasındaki bir mesele. Biz kendi zihnimizde onu hep nezih bilmeli, nezih düşünmeli. Düşünmeliyiz ki bizim teveccühümüz tam olsun, teveccühte tereddüt yaşamayalım ve in'ikas da tam olsun. Tam böyle gönlünüzden inanarak ona teveccüh etmezseniz şayet, o bizim hakikaten arızasız, kusursuz üstadın tabiriyle muktedayı ekmel yani. Kusursuz bir rehber. Böyle inanmazsanız şayet onun varidatından, feyizinden istifade edemezsiniz. Bu açıdan. Yani o bizim vazifemiz açısından öyledir. bir tarafta bir beşer olarak, muhtezayı beşeriyet, onda da kendi tesirini icra eder mi, etmez mi? Biz onu sükürt geçiyoruz, onu Rabbisine havale ediyoruz. Onun gibi diğer büyükler için Mesela bana göre, üstad içinde. Normal olarak diyebiliriz ki bir beşerdir o da yani. Onun da kin olabilir, nefreti olabilir, edebilir. Fakat biz onun şu hareketi, bir kin hareketi değil, bir nefret hareketi deyip teşhis etmek, söylemek bence o gelecek füzattan mahrumiyet demektir. Onlar hakkında sadece nezaheti lisaniye değil, aynı zamanda nezaheti zihniye, nezaheti fikriye, nezaheti hissiyeye de dikkat etmemiz lazım. Hususidir yani onlar. Allah'ın seçkinleridir onlar. Özel yani, ihtimamla. İmam olsunlar diye Allah, onların hadesten taaret, necasetten taaret, setre, avret, istikbal kıble, fakir niyetini O yapmış. Onlar öyle kulluk ibadetine gelmişler yani. O mevzuda, o şerait neyse Allah onları yapmış. Neden yapmış? Yapar yapar, sonra eda edecekleri vazifeye avans olsun diye baştan yapmış. Ama biz kendimiz için onu düşünemeyiz benim sonradan ne yapmışım ki bana önceden avans versin. Evet. Bu. Şimdi bu açıdan her Müslümanın belli problemleri vardır. Problem olabilir. Ancak yani imana müteallif bir insanın problemi varsa iman mevzuunda takviye ihtiyacı var demektir. Yani onu çok güçlendirecek onu. Statini bir kere daha gözden geçirecek. Perde duvar mı yapacak ne yapacak filan o yani. O da baştan böyle çürükse zaten İmam-ı Kadın'ın söylediği gibi böyle sağdan soldan direkt destek kurmakla çok ayakta da tutamazsınız onu. Yani temelde böyle sağlam statiye bağlanması, mukamet hesaplarına bağlanması lazım. Allah'ın izniyle. Bir, ikincisi her gün isterseniz şu tabirle ifade edebilirsiniz. O imana bir takviye kuvveti, bir medet göndermek lazım. Araplar medet tabirini kullandılar yanarda. Yani bir birliğe imdat gönderme, takviye gönderme, medet. Ceal medet diyordu, katsiyede hatırlarsanız. Ceal medet, kaka gelirken diyordu. Bu imana medet göndermek lazım. Salihlerde benim çok açık, net gördüğüm şey de bu espri gibi geliyor bana. Mesela diyor, denir ki, işte imana dair şunları şunları söylediniz. Sanki yetmiyor mu bunlar? diyor ki her zaman durum farklı oluyor yani. Düşman da farklı oluyor. Ben bir mevzi yeterli bulmuyorum diyor burada. Yani böyle çok bir yönüyle müdafaa mevzileri, tabiyeleri oluşturmak, taarruz tabiyeleri oluşturmak yani. Sürekli harekete geçmek için hep tabiyeler oluşturmak durumundayım diyor. İşte bu sürekli o imana medet göndermedir yani. Onu takviye etmektir. Bir şeyle yetinmemeli. Ayetel Kübra'daki o seyyah durumunda böyle hel minmezid deyip yorulma bilmeden, bıkma bilmeden usanma bilmeden sürekli böyle tahlili mülazalarla yap. ondan bir ders almak ondan da bir ders zaten bu tabiri kullanıyor. Ondan da bir onların meclisine girdi bir ders ibret aldı. Şunu okudu şöyle bir ders ibret aldı. Onların meclislerinden şöyle bir feyiz aldı. Belikilerden şöyle istifade etti diyor yani her yerde. Doyma bilmeyen, tok olmayan yolcu diyor yani. Bir türlü doymuyor o. Şimdi böyle imdat gönderme mevhuriyetindeyiz. Bu mülahazamızı vaz ederken çok defa diyoruz ki, yani her yeni gün insan için yeni bir hayattır, yeni bir başlangıçtır. Dün bir şeye belli bir seviyede inanmıştık. Bu dünde kaldı yani. Ondan bugüne intikal eden neyse şayet. Fakat bugün... Ona yeni şeyler de ilave ederek bugün imanımız adına takviye edici, destekleyici yeni şeyler ortaya koymamız lazım. Tabiri diğerle her gün yeni baştan Allah'a bir kere daha inanmak lazım. Allah'ım bugünkü imanımla seni çok farklı duyuyorum. Gel Allah'a şöyle bir iman edelim demek de budur. Yoksa o mevcut imanın üzerine yattığınız zaman da o bir yere kadar gidebilir, kırılmalar olabilir onda çatlamalar olabilir. Sürekli takviye ve mecburiyetindeyiz. Çünkü şüpheler iras eden hadiseler içinden geçiyoruz. Yani devamlı. Bir hayat yaşıyoruz ki hayat içinde cismaniyetimizin, bedenimizin, zihnimizin, şuurumuzun, hissimizin tenevvri ihtiyacı var. Hatırlarsanız yine mektubatta ceddül imana bila ilahe illallah burada bir açılım yapıyor. İmanınızı yenileyin. Neden yani imanı yenileyeceksiniz? dedikim camilerde hocalarımız yenilerlerde Allahü İllahü Cüdette İmanı bu kabulü <gülüyor> aleyhüllallah ve yaşayanlarla ama bunu derlerdi. Aslında bunun şakası böyle kültür olanı değil de gerçekten yürekten gelenin yapılması lazım. Ona bizim ihtiyacımız var. Çünkü vücudumuzun zerreleri değişiyor. Tenevri ihtiyacı var. Mahiyetimizde değişmeler oluyor. Gidenler gitti. Gelenlerin tenevri ihtiyacı var. Dünkü şuurum, bugünkü şuurum. Dün beslendiğim şeyler var. Bugün yeni şeyler geliyor. Tenevüre ihtiyacı var. Dünkü şeylerin çoğunu unuttum ben onlar. Yani taze olma dönemindeki keskinliğini korumuyor onlar. Bakıyorsunuz hani sanki böyle ağzı körelmiş gibi bir şey oluyor. İşte onu benim yeniden bilemem lazım. Bunu keskinleştirmem lazım bir iş yapabilmesi için. Bunun gibi yenileme mecburiyetindeyiz her zaman. E, Hazreti Vediy zamanın meseleleri sonuçta ki espriste buysa şayet Efendimiz de öyle yenileyin filan diyorsa aba enjet atalarımızdan da hep böyle duyduğu işte bu mesele demek ki her günü bir yönüyle yeni bir imanla yeni bir imanı duyuşla şereflendirmek lazım nurlandırmak lazım denebilir yani zatüllühiyeti bir kere daha bu şeyin ifadesiyle cami ifadeleriyle. Görmek lazım, duymak lazım, hissetmek lazım. Hani iki kâhi, iki kâni, hani, iki cûhi, iki bîni, iki dân diyor. Öyle bilmek, öyle görmek, öyle duymak, öyle hissetmek lazım. Her gün yeniden bir kere daha o zatın tavrı odur. İmam-ı Rabbani'nin mektubatına bakarsanız bu. Her gün bir başka şekilde zat-ı münasebet içindedir. Denebilir ki daire-i diyeceğim orada. Daire-i her gün ayrı bir iltisakı vardır. Adeta. Adeta. Ufku her gün bir değişik şekilde o noktaya ulaşır. Farklı duyar, farklı hisseder. Şimdi buna ihtiyaç var yani. Bu sayede imanla alakalı gibi gördüğümüz problemler zahil olur. Yani imana müteallikse, İslamiyete müteallikse, yani evvelen ve bizzat onu almamış tasaziyetleri derler. Fakat çokları almış. Fakat ihmal de yani ibadetü tahta bakan yanlar var mesela namaz üzerinde durmuş, oruç üzerinde durmuş, hac üzerinde durmuş bunlar üzerinde. O mevzuda bir problemimiz varsa onların hikemiyatına, insanın ruhi hayata adına ihtiva ettikleri masalatlara elmek suretiyle onlardan da insan derinleşebilir. Onlara da tabiatının bir yanı haline getirebilir. Bu da öyle. İslam'ın muamelata ait meselelerinde problemleri varsa kemiyatına dair yazılmış. Çok güzel eserler var. İnsan o kadar, müzakere ederek yapabilir. Ve en önemli bir mesele de nerede oturup kalkar, soltursun kalkın. Hep meseleleri evirip çevirip bu noktaya getirmek lazım. Bunun iki yanı var. Bir, sürekli müzakerenin bizde yeni yeni keskinleşmeler meydana getir, Şeffaflaşmalar. Üstadın tabiriyle saykıllaşma diyor yani. Bir ikincisi de yani biz böyle her mecliste, her fırsatı onu anlama, onu tanıma, onu bildirmeye matuf, evrir çevirir, getirir ona bağlarsak o bizi terk eder mi? İşte yine hatırlayın Alvar İmamı'nın sözü. Yani sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını even de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, çiğirgahı ağlasan, ahvalini sormaz mı? Siz bir adım atın diyor. Kutsal hadiste ben gezerek gelirim diyor. Siz yürürseniz ben koşarak gelirim. Ne demek yani? Benim rahmetim sizin hareketinizin çok önündedir. Ben niyetinize göre bile hareketle doğrudan doğruya, aksiyonla cevap veririm diyor. O zaman buna inanmak, buna güvenmek, ona koşmak lazım. Bileceksin ki bir adım attığım zaman onun rahmetine on adım yaklaşmış olacağım. Evet, yani bu da meselenin bir diğer yani böyle olunca ben ne bizim itikada mütalik meselelerimize, ne ibadet taatı mütalik meselelerimize, ne düşünce hayatımızla alakalı meselelerde kalıcı bir problemimizin olması söz konusu olmasa gerek. Alem. Muhterem efendim. İman hem nurdur hem kuvvettir deniliyor. İmanın nur olması insanın varlığı ve kendisini doğru okuması mı demektir? İzah eder misiniz? Şimdi o 23. sözde zaten o sözde 23. sözde söylüyor onun. O 2. bahiste onu diyor. Hani köprünün üzerindeydim, elimde enaniyet feneri vardı. Enaniyet feneri olduğu sürece insan elektrik lambalarının nam-ütena ışığından istifade Yani O fenerin ışığında adına kalır. Onu yere çalınca bir yönüyle... O işte rumuzi bir kodi yani. O kendine ait benlikten vazgeçme, adeta sırlı elektrik düğmesine dokunma gibi bir şey oluyor. O meseleni bir yani, bir diğer da yani da Efendimiz'e de biz öyle bakıyoruz. Yani o bize iman, imanın esrarını, iman hakaykını duyurunca varlığı farklı okuyoruz. Yani artık mahlukatı canavar gibi görmüyoruz. Yürünen yolun düşüldüğünde helak olacağınız bir köprü gibi de görmüyorsunuz. Arkanızı bir mezar gibi görmüyorsunuz. Önünüzü tipili, dumanlı, karlı, buzlu görmüyorsunuz. İman sayesinde olur. Her şeyi doğru okuyorsunuz. Her şeyi gayet munis görüyorsunuz. Yani bir müminin gördüğü gibi görüyorsunuz. O yönüyle bir nurdur. Bu aynı zamanda o sizin için Zat-ı hakikatını da aydınlatır belki. Daha farklı görürsünüz yani. La havle ve la kuvvete esrarına vakıf olursunuz. İman sayesinde. Benim inandığım Allah sille <gülüyor> celaluhu, benim şah damarımdan bana yakın olduğu gibi, aynı zamanda trilyon trilyon seni ötede, o kehkeşanları da, o yıldız kümelerini de zattır falan diyeceksin. O kudreti nam tenahi nazara alacaksın. Sonsuz bir kuvvet. Şimdi ben ona sırtımı vermişim, ben ona dayanmışım. İşte o mülazayla diyor ki iman hem nurdur hem kuvvettir. Ama bakın hakiki imana elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor. Ve imanın kuvvetine göre işte hadiselerin yapacakları şeylere karşı karşı koyabilir diyor. Yani hakiki imanı elde eden adam diyor. İman insanı insan eder diyor yine o sözde belki insanı sultan eder. Küfür insanı adi bir canavar. Hayvan eder diyor. Ve bunu emsallerinde görüyoruz günümüzde. Böyle biz tekrar ede ede ülfetten dolayı sözler bir küçüklük urbasına bürünmüş olabilirler. Fakat bilmelisiniz ki o sözler açıldığı zaman her birisi bir müdevvene konu olacak kadar geniştir. Bu kadar başa atmanın yeteceğini zannediyor. اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباه وأرنا الباطل غاطلة وأرزقنا اجتنابا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم